Beşinci Fasl Kabirde ölüler dört halde bulunur. Bazısı ökçesi üzere oturur. Gözü dağılıp, bedeni şişip, cismi toprak oluncaya kadar bu halde kalır. Sonra ruhu, dünya göğünden başka melekut alemini dolaşır. Bazısına Cenâb-ı Hak bir uyku verir. Birinci sura kadar ne olduğunu bilmez. Birinci surda uyanır, sonra yine ölür. Bazısı kabrinde iki ay kadar yahut üç ay kadar durur. Sonra ruhu bir cennet kuşu üzerine biner, kuş onu cennete kadar uçurur. Bunları bildiren hadis-i şerifler sahihtir. İslamiyetin sahibi sallallahu aleyhi ve sellem, buyurdu ki, mü'minin ruhu kuş ile beraberdir. Cennet ağaçlarından birine asılmış durur. Bunun gibi şehitlerin ruhlarından sorulunca, şehitlerin ruhları yeşil kuş kursaklarında olarak, cennet ağaçlarına asılı dururlar, buyurdu. Bazı insanlar, diledikleri zaman makamlarından yükselirler. Bazıları da sur üfleninceye kadar Orada durur. Dördüncü nev Enbiya ve evliyaya mahsustur. Bunların bazısı kıyamete kadar uçar ve çoğu gece görünür. Ben inanıyorum ki Ebu Bekir Sıddık ve Ömerül Faruk, radıyallahu təala anhuma bunlardandır. Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem üç alemi: alemi nasut, alemi melekut. Âlem-i dolaşmakta serbesttir. Buna tembih ve işaret için, bir gün Peygamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allahü Teala beni, üçten ziyade, yeryüzünde durdurmamasını, kereminden rica ederim, buyurdu. Hakikaten, üç aşerat olunca, yani otuz olunca, hazret Ali, Rasulullah'ın vefatından 30 sene sonra 41. yılda şehit olup Hazreti Peygamber yerin ahalisine gücendi. Mübarek ruhu tamamen semaya yükseldi. Bunu bazı salihler rüyasında gördü. Dipnot 1. Çünkü şeytan her şeye temsil eder. Fakat enbiya suretine temsil edemez. Bunun için Peygamberimiz aleyhisselam rüyada görüldükte elbette sahih ve doğru olur. Bu cihetle bu rüyalar bize delil olur. Bir zat buyurdu ki, Ya Resulallah, babam anam sana feda olsun. Ümmetinin fitnelerini görmüyor musun? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allahutaala fitnelerini ziyade eder. Hazreti Hüseyini de şehit ettiler. Benim hürmetimi muhafaza etmediler. buyurdu. Daha çok söylediler ise de diğerlerine ravinin şüpheleri olduğundan terk olundu. Bunlardan bazısı İbrahim aleyhisselam gibi 7. kat semayı seçmiş olup orada bulunur. Peygamberimiz Aleyhisselam, Miraç gecesi İbrahim Aleyhisselam'a uğradı. Gördü ki, Beyt-i Mamur'e sırtını vermiş, Müslümanların çocuklarına oradan şiddetli nazarla bakmaktadır. İsa Aleyhisselam da beşinci kat göktedir. Her gökte Rasûller ve nebiler Aleyhimüsselam vardır ki, oradan çıkmazlar ve gitmezler. Kıyamete kadar orada dururlar. Bunlardan istediği yere gitmekte muhayyer olanları ancak Hazreti İbrahim ve Hazreti Musa ve Hazreti İsa Aleyhisselam'la Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'dir. Bunlar üç alemdeki istedikleri yere gidebilirler. Evliya-i Kiram'dan bazıları kıyamet gününe kadar tavakkuf ederler dururlar. Nitekim, Bayezid-i Bistami'nin, Rahimehullâhü Teâlâ, Arş Arş-ı altındaki sofradan, yemek yemede olduğu rivayet olundu. İşte kabirde olanların halleri, bu dört şekildedir. Yani, azab olunurlar, rahmet olunurlar, tahkir olunurlar, ikram olunurlar. Evliya i kiramdan, Rahmet eylesin Teala. Çok kimse vardır ki ölüm halindeki bir kimseye dikkat ile bakarlar. O kimseye geniş menziller daralır, çok kerrede açılır. Bu hali görürler ve haber verirler. Ben bu cinsten haber vereni gördüm. Bazı arkadaşlarımı gördüm ki kalp gözünden perde kaldırılıp ölmüş olan çocuğunun evine girdiğini gördü. Bu batıni gizli faideler, ikramlar ancak kerim yahut nesip mübarek olan kimseler içindir. Kabirde olanlardan bazısı cuma ile bayramı bilirler. Dünyadan bir kimse çıktı mı onun yanına toplanırlar. Onu tanırlar. Kimi hanımından sorar, kimi de babasından. Her biri kendisiyle alakası olan şeylerden sual ederler. Çok ölüler vardır ki, bildiği kimselerden daha önce ölmüş olan birine tesadüf etmez. Çünkü onun dünyadayken kendinde bulunan şey, ölüm halinde gitmişti. Bunun içindir ki, bazısı Yahudi olarak ölür, bazısı Nasrani olarak ölür de, onların içine gider. Bir kimse dünyadan çıkıp, mevtaların yanlarına vardı mı, mevtalar ona, Dünyadaki komşularından sorarlar ve filan nerededir derler. O çoktan ölmüştü der. Biz onu görmedik. Belki haviye cehennemine gitmiştir derler. Bir kimse rüyada görülüp Allahü Teala sana ne muamele buyurdu diye sorulunca ben ve filan ve filan diyerek arkadaşlarından beş kimseyi sayıp cümlemiz çok hayır ve nimetlere nail olduk der. Halbuki onu arkadaşları ile beraber hariciler yani Yezidi denilen sapıklar öldürmüştü. Komşusundan sual olundukta biz onu görmedik dedi. Halbuki o kimse de kendini denize atıp boğularak vefat etmişti. Yemin ederek dedi ki vallahi ben onu intihar edenlerle yani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 Bir kadın da böyle yapar, intihar ederse, onun acısını sur üfürülünceye kadar duyar. Bu hadis-i şerif, dünyada sıkıntıdan kurtulup, rahata kavuşmak için intihar edenler içindir. Çünkü böyle düşünmek, ahiret azabını inkar etmek olur ki, küfürdür. Aklını kaybederek intihar eden veya hemen ölmeyip, Tövbe ederse, kafir olmaz. Sahih haberde bize geldi ki, Adem aleyhisselam Musa aleyhisselam ile buluştu. Musa aleyhisselam ona dedi ki, sen o kimsesin ki Allahü Teala seni kudretiyle yarattı ve sana ruh verdi. Seni cennetine koydu. Niçin ona isyan ettin? Adem aleyhisselam da dedi ki, ya Musa. Allahü Teala seninle konuştu ve sana Tevrat'ı indirdi. Tevrat'ta görmedin mi ki Adem Rabbine karşı kendisinden zelle sadır oldu? Musa Aleyhisselam: Evet, gördüm dedi. Hazreti Adem: Ben bunu işlemeden kaç sene önce takdir olundu dedi. Musa Aleyhisselam: Sen işlemeden elli bin sene evvel takdir olundu deyince Yine hazret Adem Öyleyse ya Musa, benim üzerime işlemeden elli bin sene evvel takdir olunan bir günah ile mi beni ayıplıyor ve kınıyorsun? dedi. Böyle konuşmaları, saadet Ebediye kitabının ikinci kısım, ellinci maddesinde daha geniş yazılıdır. Adem aleyhisselamın bu cevabının, bu işin yapılmasını irade ve ihtiyar edeceğimi, Allahü Teala'nın ezelde bildiğini, Tevrat'ta okuduğun halde ve bu işten meydana gelecek nice faydaları bildiğin halde beni ayıplamak sana yakışmaz demek olduğu Saadet-i de uzun yazılıdır. Sahih olan hadis-i şerifte haber verildi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi peygamberlerle aleyhiüsselamatu ve teslimat iki rekat namaz kıldı. Harun aleyhisselama selam verdi. Harun aleyhisselam da Hazreti Peygamber'e ve ümmetine rahmet ile dua buyurdu. İdris aleyhisselama da selam verip, o da Peygamber'imize aleyhisselatu vesselam ve ümmetine rahmet ile dua eyledi. Halbuki Harun aleyhisselam, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberliği bildirilmeden evvel vefat etmiş idi. Mübarek ruhu göründü. İşte bu hayat hayat-ı Bu dünya hayatından sonra üçüncü bir hayat daha vardır. Birinci hayat yani dirilmek Allahü Teala Adem Aleyhisselam'ın belinden çıkarıp şehadet ettirdiği ve "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" buyurduğu vakit evet. Biz kabul ettik. Sen bizim Rabbimizsin, ya Rabbi, dedikleri zamandır. Dünya hayatına itibar olunmaz. Zira bu hayat, insanın nimetlenmesine vasıta olup, geçici ve gidicidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar uykudadırlar. Öldükleri vakt uyanırlar, buyurdu. Bu hadis-i şerif, üçüncü hayatı. Yani kabir hayatını bildiriyor. Kabir hayatındaki haller, mevtaların hakikatleri, sıfatları zahir olduğu vakitteki hallerdir. Mevtanın bazısı yerinde kalır, bazısı dolaşır, bazısı dövülür, bazısına da şiddetli azab edilir. Bunun doğruluğuna delil, Mü'min suresinin, nar füccâr üzerine sabah akşam arz olunur. Kıyamet gününde de cehennemde vazifeli olan meleklere, Firavun'a tabi olanları, azabın en şiddetli mahalline atın, mealindeki 46. âyet-i kerîmesidir.